Edebiyat Güncesi Yapım ve Yönetim Eczacı Hatice Ilgar Akbaydoğan Meslektaşlarım, hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Bugünkü programda ben ve Eczacı Filiz büyük bayrak arkadaşım birlikteyiz. Filizciğim, iyi akşamlar. Duydunuz Filiz'in masalsı sesini biz böyle öbül öbül konuşuyoruz. Hepsi ayrı güzel ama niye işte bizde böyle çıkmamış sevgili meslektaşlarım. Ne diyorsun Filiz? <gülüyor> Fil Fil Filiz. <gülüyor> Sil başlamış Suat. Ya bak bunun da bu keyfi var. Suat. <gülüyor> Saatim başa alıyor. <gülüyor> Bak bunundaki baş al Sevgili meslektaşlarım şimdi biz şöyle bir aksilik oldu. İstanbul Eczacı Odası çok yoğun bugün. Neden yoğun? 18 Ekim'de, 18 Ekim Pazar günü tüm sağlık e, meslek odalarının ve tüm e, sağlıkla ilgili e, birimlerin e, ortaklaşa düzenleyeceği İstanbul'da bir e, büyük miting var. E, sağlıkta masal bitti mitingi. İstanbul Eczacı Odası da buna çok yoğunlukla hazırlanıyor. Bizim de burada nevrimiz dönmüş. Yani bir bant yayını alalım acaba bu hengamenin içerisinde? Hani o bant yayınlansın zamanı gelince dedik ama e, o bant yayınının keyfiyle de burada tabi bant yayınının öyle bir hoşluğu var. Bir şakayla şeyle geçiriyoruz. <gülüyor> Filiz yardımcı ol Filiz. <gülüyor> Filiz gülüyor sürekli. Şimdi böyle de tabi sesimiz yayına gitmiş. Sadece size merhaba dedik. Ondan sonra böyle bir eveleme geveleme olunca keselim yeni baştan alalım olduk fakat burada da hengame çok yoğun. Güzel topladın ee, Hatice. Teşekkür ederiz. E, yok. Toplayacak bir şey yok. Zaten ne konuşabiliriz sanatın dışında edebiyatın dışında. Yani biz şimdi bu camdan dışarıyı da görüyoruz. Dışarıda gerçi gerçekten karınca gibi meslektaşlarımız ve yönetim kadroları çalışıyorlar. O duyurular gidecek o değil mi? Evet. E, afişler eczanelere gidiyor. Yoğun bir program var İstanbul Eczacı Odası'nın. Biz de yani bir araya geliyoruz. öncülün de davranışımız öyle oluyor genelde. Bir konuşuyoruz değil mi Filiz? Anlaşıyoruz şöyle yapalım, şöyle söyleyelim diye. Fakat hiçbir odada kendimizi bir yer bulamayınca biz bu yayın odasına girdik. Haydi orada yapalım diye. Burada da Suat bizi yayına almış. Onun da farkında değiliz. Biz de sanıyoruz ki değil mi Filiz? Ya? <gülüyor> Çok Allah. komik oldu. Sahiden biz yayınla bir gibi konuşuyoruz. İşte evet. ne anlatacağız? Nasıl konuşacağız? Hangi eserini anlatacağız? Bu yazarın. <gülüyor> evet. Ee, Edebiyat Kulübü ile ilgili ne konuşuyoruz? <gülüyor> evet. Bir konuşuyorduk bir baktık yayındaymışız. Yayındaymışız Sonra olsun. Toplayacağız. <gülüyor> Topladık bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Canlı yayın çünkü madem öyle canlı yayında böyle şeyler olur. Bizim bugünkü programımızda ecdacı Filiz arkadaşım size Samet Aoğlu'nu hazırladı. Samet Aoğlu çok özel bir adam ama ondan önce... Ondan önce bir kısım ben birkaç bir şey söylemek istiyorum böyle içimden geçenleri hep sizle paylaştığım için e, böyle ara sırada şey, <gülüyor> mikrofon açık kalırsa <gülüyor> Hatice derleme toplamadan ne konuşuyorsun görelim bakalım olur ama e, şimdi içimden geçenleri gerçekten sizle paylaştığım Kültür için. Pay... Kültür da geçenlerde <gülüyor> mikrofonu açık unutmuş <gülüyor> bir sürü şey mesela bakanlarda oluyor yani her yerde olabiliyor. E, e, Tabi insanların önünde bir derli toplanıyorsun haliyle yani evet. tek başına olduğun gibi Biz değil. Arkadaşlarımız dinliyor, zaman ayırıyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Mesela aklımızdan geçen her şeyi de söylemiyoruz, değil mi? Süzerek söylüyoruz, değil mi? Hani, Aklından evet, benim mesela evet. her şey geçebiliyor, ama her şeyi söylemiyorum. Söylediğim kadarıyla bile tehlikeli konuşuyorum. Onun için ben her yerde bir de canlı konuşmam aslında hakikaten tehlikeli. Şimdi sürekli Hatice'nin kolunu sıkıştırıyorum. <gülüyor> evet. Amana. ha. <gülüyor> Aman ha. Sevgili meslektaşlarım şimdi biz sizi biliyorsunuz ee, Yaşar Nabi Nayır ve Enver Ercan'ın Türk Öykü Antolojisinden sırayla gidiyoruz sırayı bozmadan. Orada da doğum tarihlerini baz alarak Yaşar Nabi devam etmiş. Ve bugün Samet Ağoğlu Yaşar Nabi'nin yayınladığı bölümüyle sonuncu. Son edebiyatçı. Son edebiyatçı. dönemiyle ilgili olarak. Ta doğum tarihleriyle ilgili öyle bir devam olmuş. Ondan sonra Enver Ercan da doğum tarihiyle ilgili devam ediyor. Ee, çünkü... E Samet Aoğlu tanzimat döneminden sayılıyor ama 84 yılında vefat etmiş. Çok bir sürü üründe 54-55-60'lı yıllarında, ee, 70'li yıllarda vermiş. Zaten uzun Aha. süre hapislik dönemi var. Yassada da e, Menderes'in çok yakın arkadaşı başbakan yardımcılığı yapmış. E, Tabi edebiyata çok yetenekli ve meyilli bir e, Yurt dışında Strasbourg'da eğitim gördüğü dönemlerde Strasbourg'la ilgili hikayeler yazmış. Oradan döndükten sonra tabii babası Atatürk'ün çok yakın arkadaşı Ahmet Ağaoğlu. Kırım göçmeni. Kırım, Bakü'de doğmuş Samet Ağaoğlu ama Kırım göçmeni bir aile ve benim araştırdığım kadarıyla Yahudi bir babanın oğlu Ahmet Ağaoğlu. Samet Ağoğlu da tabii onların torunu oluyor. Çok ciddi bir e, göç travması da yaşamış aile. Ondan sonra Cumhuriyet döneminde Ahmet Ağoğlu adı çok geçen, sayılan e, Türkçülerden biri. E, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında çok önemli görevler üstlenmiş. E, Ahmet Ağoğlu'nun e, baskıcı da bir kimliği var. Baba'nın. Baba, Samet, baba olar, olarak. E, Samet Ağoğlu'nun çok etkilenmiş tabi yani bu baskıcı kimlikten e, yazdığı şeylere e, yalnızlık olarak e, dışlanmışlık olarak karamsarlık. karamsarlık olarak yansımış bu baskıcı kimlik. Bir de Zaten bir öykü yaratmış oradan evet, herhalde değil evet, mi? Evet bir baba öyküsü var orada tabi babanın şiddet e, gösteren şiddet. Ya biraz şiddet da eski bir erkeklerimiz babası. böyle mi? yani terbiyenin bir unsuru muydu Filizciğim öyle de algılıyorum ben yani. Ne ben... bileyim babamız da bizi canım yavrularım falan diye büyütmedi. Ben mesela canım yavrularım diye büyütürmedim. Vallahi ben ben yani gözlerimizin içine bakmazdı mesela tuhaf bir şekilde. O da bir baskı değil mi yani? Şimdi ben göç baskısıyla ilgili ben de göçmen bir aileden geliyorum. Ee, bu türden bir baskıyı indirekt olarak ben de yaşadım açıkçası. Yani böyle bir travmayı yaşadım öyle söyleyeyim. Ama indirekt olarak. Ee, baba baskısı yaşamadım. Ee, biraz daha belki jenerasyon olarak <gülüyor> yeni olduğum için. Ee, Samet Ağol'un annesinde de. Annesinde değişik bir şey var. Hep hasta, hep çekinik. İşte bizim tipik. Vefaker cefaker e, kadın e, sembolü. Dolayısıyla ölüm korkusu bu yazdıklarında oradan kaynaklanıyor. Sızıldanıyor. Bence. Sızlanıyor. sürekli. Işte. Sızıldanıyor ama o, o öykü de çok hoş. Yani bir öyküsü var Samet Ağalı'nın şey sızıldanma sesini duymadan çocuk uyuyamıyor mesela sırf sızıl çocuk dediğim işte kişisi evet öykünün kişisi uyuyamıyor sırf sızıldanma sesini duymak için hastaneye yatıyor arkadaşlar aslında orijinal bir adammış değil mi siyaset yapmasa onu konuştuk biz Filiz'le fevkalade siyaset engellemiş siyaset Filiz'ciğim ne diyorsun evet edebiyatını siyaset yapmasa çok iyi bir edebiyatçı evet. olurmuş e, bu bütün edebiyatçıların ortak fikri ee, zaten e, Sabahattin Ali Said Faik Onun çağdaşı Yaşar Kemal Yaşar Kemal de aynı şekilde Zaten çok övüyor onları Evet bu Varlık Dergisi'ne verdiği bir röportajda Varlık'tan şurada var. Ee, diyorlar ki kimdir sizce diyorlar kimdir e, kendi kuşağınızdan hikayeci, romancı ve e, şairlerden kimleri beğenirsiniz diye soruyorlar. O da ne diyor Filizciğim? Ne diyor? Orada bir cevabı vardı. Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Medranaz, Sabahattin Ali, Said Faik, Yaşar Kemal. Bunların hepsini sayıyor teker teker. Orhan Veli'yi de sayıyor tabii. Evet. Devam et Filizcim sen devam et evet, asıl, asıl Asıl Hikayeleri Bir de hikaye olarak mı başlamış Filiz? küçük hikayeler yazmayı şiir değil. Küçük hikayeler yazmayı edebiyatın en zor alanı olarak algılıyormuş. Öyle yazıyor. Zaten öyle söylüyor. Küçük hikayeler yazıyor ama sonra Strasbourg hatıraları, Strasbourg'da yaşadığı şeyleri yazıyor. Şeyi de var iddiası da var. Küçük hikayeler yazarak diyor insan ünlü olmaz. Evet bu, bu bir şey rüştünü ispat etmek gibi bir şey. En azından o zamanlarda yani mesela Edgar evet, Allan Poe evet. var işte Kafka var evet küçük hikayeler yazarak. Aslında daha çok e, Samet Ağoğlu siyaset sahnemizin e, siyasi literatürümüzün en özgün ve önemli isimlerinden biri e, çok eser vermiş dolayısıyla. Asıl e, ünlü olduğu e, eserler e, hatıraları, babamdan hatıralar, babamın arkadaşları. Babamın arkadaşları dediği de işte dönemin e, Refik Halit Karaylar dönemin devlet adamları. Cumhuriyet'in kuruluşunda yer almış çok önemli şahsiyetler. Ondan sonra işte aşina yüzler. Bir de tabii e, kendi yaşantısıyla ilgili. Menderes'in çok yakın arkadaşı. Menderes'le ilgili anıları var. E, Yassa'da... E, hatıraları var. Aslında onun adı Marmara'da bir ada diye yazıyor. Onları da hikaye üslubunda mı yazıyor Filizciğim? Hikaye üslubunda yazıyor aslında. Yani anılarını da Samet Aoğlu hikayeleştirerek yazıyor. Onlara da hikaye deniyor. Mesela Asım Bezirci de diyor ki çok güzel hikayeler yazar. Övüyorlar. Ee, Samet Aoğlunun hikayeciliğini. Evet. Ya, e, aslında politik kimliği var söylemiştim daha önce Menderes e, ile beraber çalışmış başbakan yardımcılığı yapmış yassada da yargılanmış yargılandıktan sonra bütün eserlerini veriyor aslında yani kendi tümüyle edebiyata o zaman veriyor yani işte belki de o dönem baba baskısından kurtuluyor kendi edebiyata vermek istiyor benim hep Kim bir trahi. savun vardır zaten acı olmadan hüzün ve acı olmadan yazılmıyor gibime geliyorum ne bileyim <gülüyor> Ya da içsel bir şey yani gelecek böyle bilinçaltı şey. ya da karşılaşacak yani i̇çsel görecek onu şey. böyle hani bir gün oturdum yazıyorum hüzünle ilgili yazıyorum. Aa aslında da çok iyi bir hiç de bir sorunum yok. yazamıyorlar gibi geliyor bana. Bir şey Şimdi olmalı. Bununla ilgili iki tane çağdaş örnek vereceğim bizim edebiyatımızdan. Elif Şafak ve Orhan Pamuk gayet mutlu huzurlu enerjileri bütünlüklü. Kişilikler olarak ben görüyorum. Tabi sen paylaşımsın bilmiyorum. Yani mutsuz olduklarını sanmıyorum. <gülüyor> ha e, yani keyifleri iyi, iyi yani. çocukları <gülüyor> Zengin maddi sorunları yaş yaşamamışlar diyorsun. Ama etkilenimin bir de başka ayağı vardır okuyarak. E tabi çok Okumadan çok yazmanın okuyorlar. imkanı Aynen. yok yani ne kadar çok okursunuz o kadar çok yaz dolayısıyla okuyarak değerek e, bir gazete haberi bile bir yazarın o nüvesi varsa hani evet. Evet. nüve varsa bir gazete haberinden bile bir öykü çıkarabilir diye o anlamda etkili etkiye açık etkilenime belki evet yanlış ifade ettim yani. Yoksul bir yerden gelmek gerekmiyor Bir yoksulda anlatmak için Bundan ne kadar etkilendiniz önemli Evet Filizciğim ee, Samet Ağaoğlu'nun demokrasiyle ilgili bir e, Savı var Enteresan bu Bugünkü e, yaşadığımız Belki kaosu da açıklayan bir şey e, Çünkü Cumhuriyet'in ilk yıllarından Kaynaklanıyor O dönemde yaşanan e, Aydın ve avam çekişmesi Bugün bizde de yaşanıyor Şöyle bir savı var ee, Samet Ağaloğlu'nun Demokrasi bir sayı rejimidir Bu rejimde yığınlar ne isterse o olur Biz iktidar e, Sahipleri sıfatıyla Bir avuç aydının tenkidine Ve gürültüsüne değil Halk yığınlarının isteklerine uymak Zorundayız diyor Yani biz oya bakarız e, Kaç kişi bize oy vermiş Önemli olan bu <gülüyor> rakamlarla ya, ya, Bugünle biz... birleştirdim bu işleri <gülüyor> <mi? Feliz>. Evet <gülüyor> Sonuçta Eee Cumhuriyetin ilanından sonraki ilk gerçek çok partili yaşamda da bu çelişki varmış. Hiç şaşırmaması, şaşırılmaması gerekiyor. Çünkü bugün de aynı şey var bugünkü iktidarda. Sayıları bazalıyorlar, aydınları, elit kesimi görmezden geliyorlar. Ee, onların beklentilerini ve isteklerini de tabii görmezden geliyorlar. Şimdi tabii tam öyle ikisi birbirinin tıpatıp tıp aynısı da değil. Ama şey İlisi. böyle bir geleneğimiz var demek. Evet orada aydınlar arasında bir çekişme oluşuyor nasıl daha iyi yaparız noktasında bölünüyorlar bir baskı rejimi olduğu da vaka tabi cumhuriyet kurulurken hani hadi ben size cumhuriyeti getirdim buyurun diye 700 yıllık bir imparatorluk zor tabi orada da farklı bir format geliyor Evet ee, Başka ne diyoruz Samet için? Şimdi birazdan Samet edebiyatıyla ilgili konuşmak istiyorum. Edebiyatımızda çok az rastlanan türden hikayeleri var. Bireyin iç dünyasındaki derinliklerde dolaşıyor. Ruh çözümlemelerine giriyor. Ölüm düşüncesine odaklanıyor. Dilini bilinci, bilinçli bir tercihle eski yapıya bağlıyor. Yani akıcı ve yalın ama eski yapısında kalıyor dil. Yani bu dil yeni dil akımına çok da fazla itibar etmediği görüyoruz. E, Strasbourg Geceleri diye bir öyküsü var. E, orada Doğu ile Batı arasındaki farkları gece metaforuna yüklemiş ve diyor ki e, Geceleri e, Doğu'lu bir öğrenci ile Batı'lı bir öğrenci arasındaki fark ortaya çıkıyor. Çünkü geceleri batılı bir öğrenci e, mutlaka eğlenceye gidiyor. Doğulu öğrencilerin hepsi de e, işte ev oturup e, memleketi nasıl kurtarırız? E, nasıl olacak? Ne olacak bu memleketin hali şeklinde <gülüyor> konuşmalar evet. yapıyor? Benim söyleyeceklerim bu kadar. Tabii Dostoyevski'den çok etkilenmiş. yani Bunu söylememek mümkün değil. E, kendisi de itiraf ediyor. Çok etkilenmiş Dostoyevski'den. Ee, huzursuz, mutsuz arayışlar içinde olan bir tür sürgün aydın yazardır Samet Ağol aslında ee, Doğu ile Batı Boş arasında oldu, kalmış oldu sürgün aydın yazar evet Madde ile ruh, gelenekle modernlik arasında sıkışıp kalmış Bütün bizim aydınlarımız gibi o da payını almış bu ruh durumunda Aslında biraz da ruh durumunda annesinin, babasının yaşadığı göç olgusunun etkilerini evet. de gördük, evet. e, anlattık az önce. Evet, sağ ol Filiz'cim. Şimdi e, birazdan öyküsünü okuyacağız, e, değil evet. mi Filiz? Bir öyküsünü okuyacağız. Ondan önce <gülüyor> bu Edebiyat Kulübümüz için ne düşünüyoruz? Edebiyat Kulübümüz kuruluyor arkadaşlar. İstanbul Eczacı Odası e, Başkanı Sayın e, Semih arkadaşımız bize söz vermişti İstanbul Eczacı Odası Edebiyat Kulübü'nü kuracağız diye. Şimdi ee, Enver Ercan Başkanlığı'nda edebiyat kulübümüzü kuruyoruz. Size zamanı bildireceğiz. Bildireceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Neden heyecanlıyım? Çünkü İstanbul Eczacı Odası'nın gerçekten bir edebiyat kulübü değil mi? Biz olmalı. Çok Çünkü güzel eczacılarımız olur. okuyor arkadaşlar. İnanınız okuyor. Yani masasının kenarında tamam vakit bulamıyor ama iki cümle okuyan sürekli masasında kitap bulunduran meslektaşlarımız şiirler yazan arkadaşlarımız evet. var. Forumlarda okuyoruz. Evet öyküler güzel, yazanlar öyküler var. yani. öyküler yazanlar var. Yazılar yazanlar var. Ee, zaten... Meslek yazmaya da, okumaya da teşne Neden? Aslında evet. Neden? Çünkü halkla çok iç içesiniz. O kadar içiniz acıtan işte demin konuştuk ya iç, içten gelen de hani görünen de bir şey olmalı. Görünen şeylerde de gece kondu bölgesinde ya da az gelişmiş bölgelerde e, mesleğini ifade eden arkadaşlarımız için de böyle bir olanak var. Aa, şimdilik e, ayrıntı veremeyeceğim ama yani haftada bir akşam veya 15 günde bir akşam şimdi Enver Ercan nasıl gelecek bize bilemiyorum. Çünkü eee Tüm meslektaşların katılımıyla Enver Ercan bize o açılımı yapsın. Biz de fikirlerimizi söyleyelim. İlk toplantıyı bu şekilde yapalım diye bir fikrim var. Dolayısıyla ben de onunla özel olarak konuşmuş değilim. Ne kadar süre uygundur. Tabii onlar bu konuda uzman. Üstelik Enver Ercan bu konuda gerçekten uzman. Ee... E, pek çok derginin yönetmeni olarak e, 20 yaşından beri bu edebiyatın e, içinde bulunan gazetelerde yazmış e, ve bu camiayı dergisinde çıkıyor. Evet tabii. ve çok ünlü bir şair Enver Ercan belki duymadınız adını ama yani Şevket Süreyya ödülleri de var. E, zaten size o konuşmayı bitirirken şiir kitabı alın şimdi gidin ve birkaç tane şiir kitabı alın dedi. Şiire aşık bir meslektaşımız Edebiyat açısından meslektaşımız... Evet. E, Eczacılar da çok uzak değil, bizleri tanıyor. Evet, gayet <gülüyor> iyi tanıyor. Dolayısıyla biz e, bu ek, şeyden, e, radyomuzdan sizlere sürekli yayın yapacağız. Havan kanalıyla da duyuruda bulunacağız. E, Eczacı Odası Edebiyat Kulübü'nü kuruyoruz. Bu hengamede mi dediler? Evet dedim, bu de Çünkü 18'indeki bu... Hmm, eee meeting, meeting meeting evet bu meeting çok mesaisine evet bu hengamede her şey bir arada olur çıkar çünkü bizlerin görevi ayrı yönetimin görevi ayrı burada örgütlenmede komisyonlarda çalışan arkadaşlar herkes vazifesini yaptığı ölçüde bu gider. Evet bir mola. Mala... Hepimiz 18 Ekim'de evet, 18 Ekim'de. Pazar günü evet. Kadıköy'de olmalıyız diye düşünüyoruz. Evet, Herkesi evet. çağırıyoruz. Evet. Suatçım bir müzik arası verelim. Ondan sonra Samet Aoğlu'nun bir öyküsünü Filiz arkadaşımız size okuyacak. Dön artık çok uzatmadan ne varsa kalbini kıran çekinme bu buluşmadan herkes evine Tekrar iyi akşamlar arkadaşlar Bugün Samet Ağaoğlu'nu biraz konuştuk Hatice Akbaydoğan'la beraber Şimdi ondan bir küçük öykü okuyacağım Korku ve neticesi Bu enteresan Korku ve neticesi Son toplantıdan Gece yarısından biraz sonra çıktılar Hava yağmurlu ve bulutluydu Kapının hemen birkaç adım Ötesinden geçen Küçük dere geceden daha kara kımıldayan bir post gibiydi. Evlerde ışık yoktu. Geçtikleri bu kenar sokaklarda bozuk kaldırımlar arasında birikmiş sulara batıyorlardı. Attıkları her adım bu küçük çukurlardan kof bir ses çıkartıyordu. Oldukça yakın bir yerden bir düdük öttü. Bir köpek havladı. Ve bir köşe başından iki gölge çıktı. Hemen yanlarındaki duvar dibine çekilerek bu gölgeler önlerinden sallana sallana geçip Ayak sesleri yok oluncaya kadar Hareketsiz ve dimdik kaldılar Büyük caddeye geldikleri ana kadar konuşmamışlardı İkisinin de omuzları çökük ve başları eğikti Derin bir düşünceye dalmış gibiydiler Hükümet konağının tam önünde durarak Birbirlerine baktılar Galiba titriyorsun Sen de öyle Yarın görüşeceğiz Kim bilir Aynı anda ellerini uzattılar. Fakat görünmez bir kuvvet, bu ellerin tutuşmasına mani oldu ve ayrıldılar. Kim bilir, kim bilir. Yarın görüşecek miyiz? Amma lafa. Bu sözleri kendi kendine mırıldanan, küçük, zayıf, dağınık sarı saçlı bir adamdı. Yeşil gözlerinde korkulu ışıklar yanıyordu. Döndü, uzaklaşan arkadaşına baktı. Gidenin uzun, ince vücudu, Hareketsiz tenha yol üzerinde zayıf elektrik ışıkları altında garip bir şekil almıştı. Yine mırıldandı. Fakat belki de görüşemeyeceğiz. Belki de bu gece manzarası, bu büyük gölgeler, bu ışıklar bizim için sondur. Birdenbire yorulduğunu, ani bir dermansızlığın bütün vücudunu sardığını hissederek oturacak bir yer aradı. Biraz ötede havuz kenarında sıralar gördü. Bunlardan birisine çöktü. Bu iş olacak mı? Ya muvaffak olamazsak? Omuzlarından aşağı doğru teninde ıslak bir sicim kaydı. Öyleyse mahvolduk. Bu başladığımız işi becermek lazımdır. Sonra asıl istediğimiz hayat bizim için yeniden başlayacak. Ya muvaffak olamazsak? Korkuyla etrafına bakındı. Hiç kimse yoktu. Hayat bir daha gelmeyecekmiş gibi en ufak bir iz bırakmadan çekilmişti. Hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Her şey olacağına varır. Gözlerini kapadı. İstedi ki derin bir uyuşukluk gelerek bütün mevcudiyetini içine alsın. Birkaç saniye öyle kaldı. Bu saniyeler saatler kadar uzun sürdü. Tekrar mırıldandı. Ya yakalanırsak? Bu sözleri ona yanı başında bir başkası söylüyormuş gibi işitti. Hayır hayır böyle düşünmemelisin. Galiba içimde bir şeytan var. Mütemadiyen bana fısıldıyor. ''Yapamayacaksınız.'' Bu şeytan Fikri onu güldürdü. Sinirlerim bozulmuş. Böyle demekle beraber birdenbire gözlerinin önünde kıpkızıl alev içinde parlayan iki iri göz görür gibi oldu. Yerinden fırladı. Alev ve gözler kayboldular. Arkasından ayak sesleri işitti. Başını çevirdi. Bir sarhoşun yıkıla yıkıla geçtiğini gördü. ''Belki sen de son geceni yaşıyorsun.'' Babalık, ölmek, ölmek, ölmek. Bu kelimeyi belki yüz defa tekrarladı. Neden ölmek? Bir fikir için, güzel, doğru olan bir fikir için. Fakat sen öleceksin, kazanamayacaksın. Giriştiğimiz ölüm ve yaşama kavgasıdır. Biz kazanacağız. Daha birkaç saat sonra hemen mahkemesiz sormadan seni sallayacaklar. Çünkü dediğin gibi... Bu bir ölüm ve yaşama kavgasıdır. Ne olur ne olur ben bir şehit olmuş olacağım. Her şehit için hayat sonsuz değil midir? Ne hülyalar ne hülyalar kemiklerin toz olduktan sonra sonsuz yaşamak ne demektir? Hem artık iş işten geçti ok yaydan fırladı. Ok hedefe varsa bile sana ne sen bir aletsin. Hayır hayır ben bir alet değilim. Ben kendi fikrim için bu işe girdim. Rüzgar ağaçlarda büyük bir kanat gibi dolaştı. Birkaç kuş ürkerek uçuştular ve birkaç yaprak havuza döküldü. Yarın sen de böyle bir yaprak gibi düşeceksin. Fırtınanın içinde titreye titreye söneceksin. Kendi kendine konuşuyordu. Bu son cümleyi yüksek sesle söylediğini fark etti. Aklını başına topla daha vakit var. İstersen, istersen kurtulursun. Hayat güzel, zengin ve refahlı hayat başlar. Renkli, ışıklı ve sesli hayat başlar. Sen, bu senin en güzel hasretin değil mi? Birden gözlerinin önüne bir sehpa geldi. Kendisini bu üç direğin arasında gördü. İp boynunu sıkmıştı, yüzü mosmordu. Dili dişlerinin arasından bir parça şiş et halinde sarkmıştı. Titredi ve gözlerini kapadı Ah nasıl korkuyorsun Büyük ve tek hakikat karşısında hala boş ve avare fikirler arkasında koşmakta ne fayda var Ufak bir hareket Küçük bir feragat Sonra hayatının üstündeki kara perde geceyle beraber kalkacak Fakat bu ufacık hareket nedir Ne yapmalıyım Bak biraz ötede bir karakol var Yerinden fırladı Yanında üstüne hücum etmek için bir adam aradı. Hıyanet etmek, arkadaşlarını satmak böyle bir şeyin imkanı yok. Kafasını yumrukladı. Kendisini bu yolda bir kurtuluştan sonra tahayyül etti. Şık elbiseler giymişti. İskarpinleri pırıl pırıl parlıyordu. Cepleri altınla ağırlaşmıştı. Kalabalık, geniş bir caddede yürüyordu. İstiyordu ki bu insanlar arasında en kıymetli bir mevcut gibi saygı görsün. Fakat herkes onu görür görmez dönüp uzaklaşıyordu. Herkesle konuşmak istiyordu. Fakat bu kalabalık onun karşısında sanki sağır ve dilsizdi. Böyle düşünme, böyle düşünme. Sen hem cinslerini yanlış tanıyorsun. Onlar her gün ışık etrafındaki pervaneler gibi senin etrafında dönecekler. Sonra birden garip, korkunç bir kahkaha duydu. Etrafına baktı, kimse yoktu. ''Bildiğin gibi yap. Nasıl istersen. Ben çekiliyorum.'' Hakikaten yanından birisi çekilmiş gibi yapayalnız kaldığını hissetti. Oturduğu yerden kalkarak evine doğru koşmaya başladı. Sabah yaklaşmıştı. Sokaklardan tek tük geçenler vardı. Bu koşan insana hayretle bakıyorlardı. Büyük bir apartmanın üst katında küçük bir odada oturuyordu. Merdivenleri dörder dörder çıktı. Odaya giderek kapıyı kilitledi. Ayakta, tam odanın ortasında yüzünü elleriyle kapamış durdu. Kafasının içinde bir uğultunun başladığını hissetti. Bu uğultu birçok insanın birden çıkardığı mırıltılara benziyordu. Sonra bir çekicin kuru tahtaya vurmasından çıkan sesler duydu. Gözlerini açtı. Arkadaşların hayalleri birbiri arkasından önüne dizildiler. Pencereden ince ve beyaz bir ışık süzüldü. Geceki ses yine başladı. Bir saat kaldı. Yalnız bir saat. Sonra ebedi karanlık. Kapıya doğru yürüdü. Tokmağı çevirerek açtı ve geri çekti. Koridor ona nihayetsiz derecede uzamış göründü. Birer adım mesafeyle dizilmiş sehpalardan arkadaşları sallanıyorlardı. Hepsinin gözleri açık. Kendisine bakıyorlardı. Bağırarak kapıyı kapadı, sonra şuursuz bir süratle belinden kemeri çıkardı, bir iskemlenin üzerine çıkarak bir ucunu tavandaki bir çiviye, diğer ucunu boğazına geçirdi. Ayaklarıyla iskemleyi itti. Boynunun gerildiğini, yüzünün yandığını duydu. Hayatta son hissi bu oldu. Ötekisi, hükümet konağının önünde arkadaşından ayrılan uzun boylu adam, tıpkı birincisi gibi, kendi kendine mırıldandı. Demek ki ikimiz de korkuyoruz. İkimizin de yüzü sapsarı. Sonra neden elleriniz birbirini tutmadı? Neden onunla böyle bir son akşam ihtimali içinde son defa kucaklaşamadık? Omuzlarını sikti. Çünkü korkuyoruz. Bu işe girdik fakat kazanamayacağız ve itiraf etmedi ki hayat güzeldi. Belki de yarın bu vakitler hayatta olmayacağız. ''Hem ben neden bu işe girdim? Ne kazanacağım? Nasıl? Böyle son dakikada gösterdiğim bu zaaf nedir?'' Bu sözleri sanki ona yanımda yürüyen birisi söylüyordu. Dudaklarında acı bir bükülme oldu. Zaaf. Bu insanların kaderi değil mi? Yarın sabah vücudum delik deşik yerlerde sürünmüş, ezilmiş kalacağım. Belki. Ne çıkar? Fikir için ölüyorsun. Fikir için ölmek. Bu belki iyi bir şey. Fakat benim kârım değil Neyse neyse ok yayından çıktı Ok yayından çıktı hedefe vuracak Bana ne olacak benim için ne var Caddeden büyük şık bir otomobil geçti İçinden kadın erkek birkaç kişi birbirine sarılmış gülüyorlardı Hasretle baktı yaşıyorlar yaşıyorlar Halbuki ben çoktan beri kadına içkiye ve otomobile hasretim Kendisini o mesut erkeklerden birinin yerine koydu. Elinin sıcak et üzerinde gezindiğini hisseder gibi oldu. Ne garip bir değişme. Bu suretle kendi kendine konuşmaktan garip bir sevk alıyordu. Bu şehri son defa görüyorum. Ne hülyalarım vardı. Hülyaların yine olacak. Kendi kendime kıyıyorum. Bu işe girmemeliydim. Bunu düşünmekle beraber ezici bir korku içinde kaldı. Bütün vücudu titriyor, dişleri birbirine vuruyor, ellerinin buz kesildiğini duyuyordu. Girmemeliydim, girmemeliydim, girmemeliydim. Tutacaklar, dövecekler, etlerimi parça parça kesecekler. Koşmaya başladı. Arkasından kendisini kovalayan ayak sesleri işitti. Döndü, kimse yoktu. Yine koştu. Nereye kaçıyorum? Nasıl olsa beni bulacaklar. Evet nereye kaçıyorum? Adi, korkak, alçak bir adam gibi. Durdu. Etrafına baktı. Bir tek yol var. Onu yapabilir misin? İş işten geçti. Hiç ümit kalmadı. Ben ve arkadaşlarım hepimiz mahvolduk. Arkadaşların senin hesabına mahvolabilirler. Fakat sen kurtulursun. Bu bir alçakça kurtuluştur. Fakat... Her şeye rağmen güzeldir. Hayat her şey bahsine hayat. En yakın karakolun yolunu biliyordu. Artık hiçbir şey düşünmeden yürüdü. Bu kadar arkadaşlar. Çok evet. çelişki. <gülüyor> Eline sağlık Filizciğim. Rica ederim. Çok acı ama değil mi? Çok acı, çok acı. İki arkadaş. İkinler. Evet. Ama hayatın kendisi de böyle bir şey geldikler, evet. yaşıyoruz hepimiz. Evet. Çok insani bence. Teşekkür Rica ederim. imsizsin atıyor ellerinden kaçılmıyor viran ettin bıraktın aşk bir dil kurşun misali zulmetti bana bu gönlün yıkılmıştan da viran ettin bunun sebebi sendin unutmalı artık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 Ellerinden kaçılmıyor Viran ettin bıraktın aş Aşk Bir kalbin içinde ağlıyor aşk Sızım sızım sızlatıyor Ellerinden Kaçılmıyor Viravetin bıraktın Sen de aynı duygularla geldin geçtim bu yollardan Aşkın her katı halini Yaşadın gördün inan Şimdi zamanla geçer desem de Avunmayacak yüreğin Ne kadar lanet etse de kalbin Dinlemeyeceksin bu deli gönlüm neler neler Uğrunda harcadı her gün Bir an yılmadan Unut demek olmaz Laf anlamaz bu kalp Bu aşkın içinden emekler sakladı Viran ettin bıraktın aşk Aşk bir kalbin içinde ağlıyor aşk Sızım sızım sızlatıyor ellerinden kaçılmıyor Viran ettin bıraktın aş. dünyanın bir an ettin bıraktın aşkı Sevgili meslektaşlarım Evet, hmm. öykümüzü okuduk. Öykü, öykümüzü Filiz e, o güzel sesiyle okudu. E, Samet Ağolun'dan da bahsettik. Buradaki engameden de bahsettik biz size. Burada en az 30 e, meslektaşımız var. E, föylere ayırıyorlar, paket yapıyorlar, eczanelere gidecek. 18 e, Ekim'deki mitingi, var. mitingi hazırlanıyorlar. Bekliyoruz. Evet, e, e, sağlıkta masal bitti mitingine. Ee, katılacağız arkadaşlar ona hazırlanıyorlar dolayısıyla bizim de kafamız karıştı ben de hani cuma günleri astroloji programı yapıyorum ve ya, beşte tamamen beşe entegre olmuşum Filiz de niye Hatice bu saatte beni çağırdı filan diyormuş ben de hani bir an önce bitirelim bu hengameden gidelim bir banta kaydedelim ee, gidelim ezanlerimizden dinleyelim kendi yayınımızı bu <gülüyor> Karambolu <de gülüyor> geçmiş olalım diye buraya geldim. Suat tün yemeğe gelmiş. O da beni görünce saat geldi diye alayla acele çocuk yemek yemiş. Biz buraya girdik. Meğerse canlı yayındaymışız işte bunu fark etmedik. Şimdi canlı yayına girince de canlı yayında konuşmamızı da dinlediniz dinleyeceksiniz tekrar. <gülüyor> ee, oysa ben size bugün. E Nezih için bir öyküsünü okuyacaktım. Çok güzel bir deli öyküsü vardı. Bir buçuk sayfalık onu okuyacaktım size. Gene baki kalsın o borcum size. Çok hoşuma giden Çok bir, güzel öykü. bir öykü. Çünkü... Biraz da konuşuruz Nezih Alek... ilgili. ilgili. Şey öykü... Ee... Ömerle sizden bahsedecektim, ne Zemir için çok kötü konuşan kendi ufkunu aşamamış bir eleştirmen, onun söyledikleriyle ilgili konuşacaktım ve ayrıca tuhaf bir şekilde buraya gelirken yani ben çünkü bugün oduncuğum hınk diyen pozisyonda geldim gene yani sadece Filiz'e eşlik etmek babında geldim yoksa bir hazırlığım yok sürekli elimde Nobel ödüllü kadın yazarların dosyası vardı niyese böyle sanki biz edebiyat kulübünü kuruyoruz biz bu kulüpten Nobel ödüllü kadın yazarlar çıkıyor falan gibi. Çok mu hayalciyim? Yok hayır. Eczacı, edebiyatçı kadın yazarlarımız var biliyorsun. Evet var. Erendiz Atos'u. Evet Erendiz'i. Sevgiyle anlıyoruz. Buradan da bizim kulübümüzden de çıkacak. O duyuruyu da yapıyoruz şimdi Filiz'ciğim evet. İştirak edecek meslektaşlarımız. Hatice Ilgar at hotmail.com bana yazacakları gibi İstanbul Eczacı Odası'na telefonla da ulaşabilir veya mail de atabilirler. Ben de bu emil çok uygun evet. olur. Evet. Ve biz zaten duyuracağız şu saat, şu gün şu saat muhtemelen akşam bir akşam üstü gene odamızda çok uygun çünkü yerimiz bir sinema salonumuz var bu iş için uygun. Ee, biz bugün çok sürçli ettik Filiz. Ee, hepinizi <gülüyor> affedin. <gülüyor> evet. <gülüyor> sen bizi <gülüyor> <gülüyor> affedin. affedin bizi. Çok hazırlıksız yakalandık. <gülüyor> burada çok sağ... Evet. Değişik bir kaos evet. var. Ee, i̇ki iki defa de repete program. Evet. Artık biliyormuşum. Sevgiyle Bizi kucaklıyoruz. Affedin. Evet, sürçül istanet. İyi akşamlar diliyoruz. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Evet, haftaya görüşmek Görüşürüz. üzere. Görüşürüz. Edebiyat Güncesi. Yapım ve yönetim Ezacı Hatice Ilgar Akbaydoğan.